Siz, dinlenirken bile beyniniz ve vücudunuz, iç çevrenizin dengesini sürdürebilmek için var gücüyle çalışmaya devam ederler. Bu sürece de, homeostaz denir. Bu, ısınız, kalp atışınız, metabolizmanız gibi şeylerin, dış etkenlerin değişmesine rağmen nasıl belirli bir düzeyde tutulmasıyla ilgili. Ve aynı zamanda, dengesini kaybettiğinde, vücudunuzun bunu düzeltmek için uğraşma halidir. Mesela egzersiz yaparken bunu yaşarsınız. Nefesiniz kesildi, sıcak bastı ve çok terlediniz ve bunları yaşadıktan sonra da vücudunuz sizi sakinleştirerek kalp atışınızı yavaşlatır. Bu homeostazın çalıştığı anlamına gelir. Homeostaz aynı zamanda ilaç kullandığınızda da çalışır. Mesela amfetamin kullanıldığını düşünelim. Amfetamin, kullanan kişinin kalp atışını hızlandırır ve bundan dolayı kişinin vücudu hemen kalp atışını yavaşlatmaya ve onu normal işleyişine getirmeye çalışır. Ve ilginç olan kısım ise beynin bu konuda ne kadar zeki olduğudur. Düzenli olarak tehlikeli olabilecek maddeler kullanan birinin vücudunda maddeyi kullandıktan sonra oluşan belirli davranışlar vardır. Bu maddeleri hep aynı yerde alıyor olabilir. Mesela yemekten sonra veya günün belirli bir saatinde. Diyelim ki bir kokain bağımlısı var. Bu arada şunu da söylemem lazım. Kokain bazı ilaçların içinde kullanılan bir madde olmasına rağmen, bireysel kullanımlarda oldukça tehlikelidir. Ve bu kokain bağımlısı hep aynı odada kendine kokain şırıngı ediyor. Bu onun tercih ettiği bir yol diyelim. Ve iğneyi, alanını hazırlayıp kendini buna hazır hissetmesi, birkaç dakikasını alıyor. Bu süreci birkaç kez yaşadıktan sonra beyin, bu dış çevredeki oda, iğne, tüm hazırlanma süreci gibi ipuçlarını fark etmeye başlıyor. Ve böylece vücut, bir doz kokain alacağını anlıyor. Vücudu normal fonksiyonlarına getirmeye çalışmak için, maddenin vücuda girmesini beklemeden beyin, vücuda bunu baştan haber veriyor. Ve kalp atışları, daha bu maddeyi almadan yavaşlamaya başlıyor. İşte bu sebeple de kullanılan maddeden aynı etkiyi alabilmek için vücut daha yüksek dozlara ihtiyaç duyuyor. Diyelim ki belirli bir düzeyde başlandı. Bu düzeye homeostaz diyelim. Beyin bir maddenin vücuda gireceğini anladığı an bedensel işlevleri ona göre ayarlamaya başlıyor. Yani kalp atışını, metabolizmayı yavaşlatıyor ve bunun gibi şeyler. Bundan sonra da aynı etkiyi alabilmek için, daha fazla DOS kullanılıyor. Peki ya beyin, tüm bu ipuçlarını fark etse ama, madde alınmasa ne olurdu? Vücut çoktan kendini ayarlamış ve, uyarılmak için hazırlanıyor. Ama, savaşacağı hiçbir şeyle karşılaşmıyor. Daha düşük bir kalp atışı ve bir metabolizma ile kalıyor. Bu da bir, çöküşe neden oluyor. Çünkü beyin başlattığı bu süreçte, hiçbir sorunla karşı karşıya kalmıyor. Şimdi gelin, bir de diğer şekilde düşünelim. Diyelim ki, bağımlı kişi bu maddeyi yeni bir yerde alıyor. Bu durumda vücudun kendini bu duruma önceden hazırlaması için zamanı olmuyor. Ama madde bağımlısı bu. Gene aynı, yüksek dozda alıyor. İşte bu yüzden birçok madde bağımlısı yeni yerlerde bu tür tehlikeli maddeler kullandıklarında yüksek dozdan etkileniyorlar. Çünkü vücutları neyin geleceğinden habersiz oluyor ve hazırlıksız yakalanıyorlar. Ve yine önceki gibi, yüksek dozlarda madde alındığından ve vücut buna hazır olmadığından, yüksek doza maruz kalıyorlar.